O'na mahsustur. O hakimdir, habirdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. <gülüyor> Yere giren... Ve oradan çıkan, gökten inen ve oraya yükselen ne varsa, o hepsini bilir. O rahimdir, gafurdur, merhamet ve ihsanı boldur, çok affedicidir. Ve Allah'ın lafrolu, teetin eser, <gülüyor> kalbini ve Rabbini teetin anneniz, gari al-ıgib. La yazebuh anhum itqalu dhrati ve la fi alab, asghar <Sülüyor> min dzalik, ve illa fi başımıza gelecek kıyamet, dirilme ve duruşma diye bir şey yok diye iddia ettiler.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 وَالَّذ۪ينَ سَعَوْ ف۪ي Ayetlerimize karşı koymak için çalışanlara, hükmümüzden kurtulacaklarını sananlara, iğrenç ve gayet acı bir azap vardır. وَيَرَى <gülüyor> الَّذ۪ينَ Kendilerine ilim nasip edilenler, sana indirilen kitabın, Rabbin tarafından gelen gerçeğin tak kendisi olduğunu ve o mutlak kudret sahibi, bütün güzel örgülere layık olan, Allah'ın yolunu gösterdiğini bilirler. Ve kafirler, Böyleyken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 Afalem yaru onlar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 buyurdu. O Ali Süleyman'ın rüzgarı doldurur haşır, rüzgarı haşır القط asılma lehu ayne'l-kitab. Ve min'el-cinni men ya'mel beyne yedeyhi bi'izni rabbih ve men yazigh minhum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 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ يَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ اِبَادِيَ O cinler, ona kaleler, heykeller, Havuz büyüklüğünde çanak veleyenler sabit kazanlar gibi istediği şeyleri yaparlardı. Ey Davut hanedanı şükür gayreti içinde olun. Kullarımdan gereği gibi şükredenler çok azdır. Velemma <Sessizlik> de okunur Süleyman'ın ölüm fermanını çıkarmamızdan sonra cinler ve çevresindekiler onun öldüğünü ancak dayandığı asasını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 Cennetani ay yeminin ve şimâl, Kulû mir rizki Rabbikum ve şkuru leh, Beldetun tayybetun ve Rabbul gafûr. Gerçekten Sebe halkına oturdukları diyarda bir ibret dersi vardı. Onların meskenleri sağdan soldan iki bahçe ile çevriliydi. Peygamberleri kendilerine dedi ki: Allah'ın nimetlerinden giyiniz, içiniz. Ona şükrediniz. Ne hoş bir diyar. Ne iyi, ne müsamhalı ve bağışlayıcı bir Rab. Ve a'radu fa arsalna aleyhim saylan 'arim ve baddelnahum bi jannatehim jannateyn zawati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 Ilgınlık, biraz da dikeni çok, meyvesi az ağaçlardan ibaret, bozulmuş bahçelere çevirdik. <gülüyor> Biz, inkar ve nankörlükleri sebebiyle onları böylece cezalandırdık. Zaten nankörlükte çok ileri gidenden başkasını cezalandırır mıyız? Onların diyarlarıyla,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 Hakikaten iblis, onlar hakkındaki zan ve temennisini gerçekleştirdi. Muradına erdi. Müminlerden bir kısmı hariç, onun peşine düştüler. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ aslında şeytanın onlar üzerinde bir sultası, zorlayıcı gücü yoktu. Ancak ahirete iman edeni, o konuda şüphe eden kimselerden ayırt edip, ortaya çıkaralım diye ona bu fırsatı verdik. Rabbin her şeyi hakkıyla gözetlemektedir. قُلِ De ki, Allah'tan başka tanrılığını iddia ettiğini şeylere,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 Deki, siz bizim suçlarımızdan sorguya çekilecek değilsiniz. Biz de De ki, siz bizim suçlarımızdan sorguya çekilecek değilsiniz. Biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanacak değiliz. De ki, siz bizim suçlarımızdan sorguya çekilecek değilsiniz. Biz de sizin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 وَلَاكِنَّ أَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ey Resulüm! Biz seni bütün insanlığa rahmetimizin müjdecisi, azabımızın uyarıcısı olarak gönderdik. Lakin insanların ekserisi bunu bilmezler. وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 119. وقال الذي لكفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعضه القول Yekulullezinestekeyfullezinestezkeburunulea <gülüyor> entumlekunna Kafirler biz ne bu Kur'an'a ne de bundan öncekilere inanarız derler. O zalimleri sen Rablerinin huzuruna duruşma için getirildiklerinde birbirlerine laf atarken bir görseydin,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 119. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما العذاب وَجَعَلْنَا <gülüyor> الْأَغْلَالَ Ezilenler de kibirlilere, hayır, işiniz gücünüz gece gündüz dola. Siz daima Allah'a nankörlük etmemizi, ona bir takım şeritler uydurmamızı bizden isterdiniz derler. Ve böyle atışırlarken hepsi azabı gördükleri o esnada pişmanlıklarını içlerine atarlar. O inkârcıların boyunlarına ateşten demir halkalar takarız. Bu, yaptıklarının adil bir karşılığı değil midir? وَمَا <gülüyor>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 قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُرْ De ki, Rabbim dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini kısar. Ama insanların ekserisi bu gerçeği bilmezler. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا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 ve onlar, cennetin yüksek köşklerinde, güven ve huzur içinde olacaklardır. وَالَّذ۪ينَ Ayetlerimize karşı koymak için, peygamberlerimizle mücadele edenler ve elimizden kaçıp kurtulacaklarını zannedenler ise, zorla getirilip azabın içine atılacaklardır. Kul inna rabbiy yebsut rizqan limen yasha'u min ibadihi ve yaqdiru ve ma anfaqtum min shay'in fehu yukhlifuhu ve hu khayrur deki Rabbim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 Gün gelecek, hepsini mahşerde toplayacak, sonra da melaikeye, şunlar size mi tapıyorlardı diye soracaktır. قالوا سبحانك أنت Onlar, müşriklerin iddialarından seni tenzih ederiz.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 وَنَقُولُ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا نَارٍ لَّت۪ي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ İşte bugün kiminiz kiminize fayda veya zarar vermeye güç yetiremezsiniz. O kafirlere de diyeceğiz ki, yalan saydığınız o ateş azabını tadında, Yalan mıymış, gerçek miymiş? Söyleyin bakalım. Ve İsa teslim aleyhim ayetuna bezinat. Yalvarır. <gülüyor> Yalvarır. Yalvarır. Yalvarır. Yalvarır. Yalvarır. Yalvarır. Yalvarır. Yalvarır. Yalvarır. Yalvarır. Yalvarır. Yalvarır. ya'budu Yalvarır. Yalvarır. Yalvarır. Yalvarır. Yalvarır.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 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ من نذير. Biz onlara Kur'an'dan önce okuyacakları kitaplar vermedik. Keza senden önce onlara uyarmakla görevli bir peygamber de göndermedik. مِن وَمَا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 İyice gördüler. Qul innema a'ibukum bi wahideh Ante qumulillahi metnâ wa frâdâ thumma tetefekkeru Ma bi min cinneh İn illa nezîrun lakum Beyne yedeyi adabin şedî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 قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْدِهُ بِالْحَقِّ De ki, Rabbim hakkı, gerçeği yerli yerine kor. O bütün gaytları, bütün gizlileri bilir. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا De ki, işte gerçek geldi, bütün açıklığıyla ortaya çıktı yalan mesahte olansa sönüp gitmeye mahkumdur kul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa ilhtedeytu f bima yuhi ila rabbi innehu semiun deki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 Ta dünyadan imanı nasıl alabilsinler? <gülüyor> Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayva atıp tutuyorlardı.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 Kıyamet hakkında gerçekten insanları kötü zanna düşüren bir şüphe içindeydiler.